biz aciz kulları yaratmış ve bizlere birçok görevler vermiştir yani Allah bizleri fıtrat üzerine yaratmış ve bu fıtratı öyle bir donatmış öyle bir çarkın içine koymuş ki her halükarda kendisine muhtaç ve her halükarda bir olanı birleme mecburiyetinde kalalım diye fıtri hasletlerle donatmıştır ve yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu, ben bunu bilmiyordum demeyelim diye içimizden bizim gibi konuşan, yiyen, içen, uyuyan ve ölen peygamberler, resuller seçmiş ve bize dinini ne yapmış? Öğretmiştir. Ki biz aciz kulların ayakları kaymasın, yolları sapmasın, ve Allah Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu fıtri hasletlere güvenip, şımarıp, yoldan çıkıp, hak yoldan inhiraf edip, yarın kıyamet gününde bunları delil getirip de mazeret sahibi olmayalım diye Resullerini göndermiştir. Düşünün fıtri hasletlere baktığımızda bir amanın kıssası, bir sağıra verilen hüküm, bir malı çok verilen insan, çok çok akıllı insan, kendisine güç kuvvet verilen insanların misalleri Kur'an'da ta zirvelerde verilmiş. Bir Firavun'un, bir Harun'un, bir Hama'nın hamanın ve birçok peygamberlerin bir Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktaki en üst kademesi, bir Süleyman Aleyhisselam'ın emrine cinlerin, rüzgarın, hava şartlarının dahi verilmesi, düşünün bir Yusuf Aleyhisselam'ın köle olması ve ve kölelikle ömrünün geçmesi ve Musa aleyhisselamın Firavun gibi birinin sarayında yetiştirilip sonra kaçması ve daha sonra kendisine Resul gönderilmesi gibi birçok vakalar hele hele İbrahim aleyhisselamın kıssaları bizim için korkunç birer örnektir mükemmel birer örneklerdir onun içinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ömrünün son kısmında halk arasında veda hutbesi veya veda nasihati diye meşhur olmuş o son topluca hitabına baktığımız zaman ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Buna sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bu Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim diyerek bizlere iki tane ağır emanet bırakmıştır ki bu iki ağır emanete sarılan asla sapmaz, asla yoldan çıkmaz. Ve bu iki ağır emanet ta Kevser havuzuna kadar hiçbir zaman birbirinden ne yapmayacak ayrılmayacak ifadesini kullanmıştır. Onun için kardeşlerim biz inanan, inandığını söyleyen ve samimi olduğunu iddia eden kullara düşen de bu ikisine sarılma, bu ikisini öğrenmedir. Ama bunun misali de, bazılarının dediği gibi ben demirciyim ben doktorum ben mühendisim deyip de o konudan hiçbir şey anlamayan o uzmanlığını iddia ettiği meseleden kendisine bir şey sorulduğunda hiçbir şeyden haber olmayıp sadece bir eteketin oluşmasını isteyen insanlar gibi bizler ne yapamayız olamayız. Kur'an ve sünnet bize emanet bırakılmışsa nasıl ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o sözünde kadınlar Erkeklerin emanetlerindedir. Sizler onları Allah adına ne yaptınız? Kendilerinize eşler edindiniz. Öyleyse onlara şöyle şöyle davranın diye nasıl ki nasihat ediyor, nasıl ki evli olan insan kadının namusuna her şeyine dikkat ediyorsa, herhalde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı emanet, her emanetin nedir? Üstünde olan bir şey ve çok çok daha dikkat edilmesi, ehemmiyet gösterilmesi gereken meselelerdendir. Ve iman ederken de kullandığımız iki, ihtilaf ettiğimizde de kullandığımız iki kelime vardır. Yani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İhtilaf ettiğimizde de nedir? Allah'a ve Resuluna getirir. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. İşte bütün meselelerin temeli nedir? buradadır. Yani Kur'an ve sünnet bütünlüğünü ele alma onların ne olduğunu öğrenme. Eğer birini alır birini bırakırsak yine saparız. Birine önem gösterir birine önem göstermezsek yine saparız. Her ikisine gösterilecek ihtimam aynı olmalıdır. Çünkü Kur'an kemikse sünnet onun etidir, zırhıdır kalesidir. Sünnet Kur'an'ı korur. Kur'an sünneti değil. Çünkü Kur'an ortada çıplak ve izaha muhtaçtır. Onun beyanı ise peygambere verilmiştir ve peygamber anlaşılmadan Kur'an'ın anlaşılması mümkün değildir. Geçmiş ümmetlerin kendilerine gönderilen kitaplarına baktığımızda tahrif olmalarının ve birçok insanın çıkıp Kur'an yazıp e, Tevrat'tı, İncil'di, Zebur'du gibi kitaplar yazarak bunlar da mukaddes kitaptır deyip hala okunan bu kitapların tarif olmasındaki sebep nedir? O peygamberlere uyan havarilerin peygamberlerin onları söyleyen, beyan eden sözlerini yazmamaları nakletmemeleri, zapt etmemelerinden kaynaklanır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ortamına baktığımızda sahabelere kadar ta peygambere kadar rivayet ettiğimiz her hadis ne yapar zinciriyle gider yani Allah Azze ve Celle bu zikri ben indirdim ben koruyacağım diyerek din korunmuş ve teminat altına ne yapılmış alınmıştır. Onun için kardeşlerim bize de uyan Kur'an ve sünneti yerli yerine öğrenme ve bunun akidedeki yerini tespit etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresinde Allah ile Resul'ünün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Yani Kur'an'dan sünneti birbirinden ayırt edip, biz Kur'an'a uyarız, bunun dışında bir şeye uymayız veya Kur'an'a uyan hadisi alırız, geri atarız diyen insanlara Allah kitabında cevap veriyor. Allah ile Resul'ünün arasını ayırmaya çalışan, ikisinin arasında bir yol tutmaya çalışanlar işte kafirlerin ta kendisidir diyerek hak ettikleri cevabı ne yapmış vermiştir. Yine Kur'an'ı alıp sünneti inkar edenlere Allah Azze ve Celle öyle imtihanlar koymuştur ki Bakara suresine baktığımızda bu kıbleyi diyor sizin için ne yaptık? Bir imtihan vesilesi kıldık. Sana inananla Topuğunun üzerinde geri döneni ayırt edebilmek için bir imtihan kıldıktır. Kur'an'ı güzelce okuyan bir Müslüman bakar ki orada kıble meselesi nedir? Ha. Peygamber aleyhisselamın Medine'ye gittiğinde ne yapıyordu? Mescidi Aksayak doğru 16 veya 17 ay ne yaptı? Namaz kıldı. Daha sonra Allah azze ve celle indirmiş olduğu ayeti kerimede biz senin diyor ikide bir başını Göğe doğru çevirip baktığını görüyoruz Artık Biz seni hoşlanacağın bir kıbleye Döndüreceğiz Nerede olursan ol yönünü artık Mescid-i Aksa'ya değil Mescid-i Haram'a doğru çevir Emri inince Allah Azze ve Celle'nin emrini Hemen yerine getirmiş Ve hatta Sahabelerden bir kısmı bir yerde namaz Kılarken bir münadi geliyor Onlar rükudeyken vahiy geldi kıble buradan buraya çevrildi deyince oradaki insanlar daha arkadaki kişinin kim olduğunu dahi bilmeden rüküdeyken olduğu gibi ne yapmışlardır kıblelerini döndürmüşlerdir Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere nasip etsin ama şeytan öyle bir ağını örmüştür ki haberi ehattır Kuran'a uymayan ades alınmaz Mütevatirse itikatte hüccet olmaz gibi kendi kafalarından koymuş olduğu usul ve kaidelerle sünnet ne yapmıştır? İnkara gidilmiş ve Allah Azze ve Celle'nin Resul'ün dilinden çıkan birçok söz bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Halbuki güzel bir Kur'an okunsa iyi bir Kur'an okuyucusu gelen her meseleyi sırf Kur'an çerçevesinde analiz edip anlamaya çalışsa yine bu pistiklere ne yapmaz düşmez. Çünkü kitaba gittiğimizde Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde erkek, kadın ve müminin lekesi salamı. Şu an Erkek kadın Allah razı olsun. Erkek kadın erkek ve kadın müminin bunda seçme hakkı nedir? Yoktur diyor. Bu da gösteriyor ki Allah ve Resul bir şeye hükmettiğinde, Bunlar basit mesele değil Basit ayetlerde nedir? Değildir. Allah hadi Anladık. Şari Allah'tır Resul'da hükmetme Derecesinde ise Sen onun sözünü kafana göre Ne yapamazsın? Anazin, analiz Edemezsin. Onun için Önemli ayetlerdir. Veyahut Öyle insanlar çıkmıştır ki Özellikle rafiz zındıkları uydurmuştur Bir rivayeti. Biz Kur'an'a hadise alır Kur'an'a vururuz uyarsa alırız uymazsa almayız diyorlar peki Allah ne cevap veriyor Azze ve Celle o size neyi getirmişse alın neyden de sizi sakındırmışsa ondan uzak durun ki felah bulasınız diyor peki bu emrettiğine var mı bir şey burada nehyettiği yine dinden olan her şey Öyleyse nasıl olur da sen onun sözünün Kur'an'a uyup uymadığını analiz edebilirsin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki mutezilenin yine inkar ettiği kabul etmedi rivayetlerden bir tanesi sakın diyor rahat koltuğunda oturup da ben Allah'ın kitabında neyi helal görürsem onu alır neyi haram görürsem onu alırım dediğinizi görmeyin. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bugün sözleri ne yapmış Tecelli etmiş Rahat koltuklarında rahat masalarında Oturan insanlar ilim ehli diye geçinen Hatta başlarında pırf mı yazıyor Ne yazıyorsa bir şeyler yazan insanlar Çok rahatlıkla Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sözünü tasdik etmişlerdir Rahat koltuklarında oturup Biz Kur'an'da neyi haram görürsek Onu haram Neyi helal görürsek onu helal görür, başka bir şey ne yapmayız? Kabul etmeyiz diyen insanlar çıkmıştır. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında Tevbe 29, Araf 157'de yanlış hatırlamıyorsam peygamberine helal ve haram kılma yetkisi vermiştir. Bunu dahi düşünmekten aciz olan insanlar Allah'ın kitabını okumaktan ona çaba gayret sarf etmekten uzak durarak Şeytani bir ustuplan yaklaşıp ayetleri tevil edip kendi renklerini vererek insanları saptırmaya ve kendilerini de sapmalarına sebep olmuştur. Halbuki inen ayetlerde ihtilaf varsa nereye gidilecek? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine. Ayetin öyle bir muhteşemliği var ki kardeşlerim Nisa suresinin 59. ayetini baş taraftan okursanız Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Bakın devam ediyor ayet. Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz Allah'a ve Resuluna götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. Bakın itaatta mutlak olarak itaatta Allah ve Resul. Mukayyet itaatta emir var. Mukayyet anlıyor musunuz? Yani mutlak dediğimizde hoşuna gitse de gitmese de. Mesela bu bir anlaşmasını hatırlarsanız Ömer geliyor ne diyor? Allah hak değil mi? Hak. İslam hak değil mi? Hak. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet. Allah bize yardımı vaat etmedi mi? Evet. Niye imza alıyorsunuz? Ebu Bekir'e gidiyor, o da gökten öyle emredildi deyince Ömer ne yapıyor? Korkuyor, başına bir bela gelmesinden korkuyor. Nerede sukun buldu Ömer? Anlaşma şartlarına baktığında mantıken, aklın yani e, böyle düşünmeyle hiç de Müslümanların yararına olan bir anlaşma gibi değildi, öyle gözükmüyordu. Biz inandık, dönmeye değil ölmeye geldik diyor Ömer. Neden sen imzalıyorsun diyor. Anlıyor ki vahiy gelmiş Ömer ne yapıyor? Sukut ediyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim vahiy geldiğinde mutlak itaat vardır. İtiraz yoktur. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nur suresinde zina ile alakalı hükümler indiğinde bunu anlattığında yani eşlerine zina isnat edip de dört şahit getiremeyenleri Allah 80 sopa vurun ve ebedi şahitliklerini ne yapmayın? Kabul etmeyin ayetini söyleyince saat ne diyor? Ben diyor eşimizi zina ederken göreceğim Gideceğim dört şahit getireceğim öyle mi? Kılıcını çıkarıyor İşte diyor ben şöyle onları doğrarım diyor ve çekiyor gidiyor Sahabeler geliyor E Allah'ın Resulü sen onun kusuruna bakma Çünkü o çok kıskanç bir insandır biz onun boşadığı hanımlarını bile ne yapamıyoruz? Alamıyoruz diyor. Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Allah ondan da kıskançtır. İndirilmiş olduğu emir ve nehirlerin tutulmasını ister diyor. Yani mutlak dediğimizde hoşuna gitse de gitmese de uymak zorundasın. Mukayyetse, mukayyet nedir? Emre itaat ancak iyi olan şeylerdendir eğer münkere kötüye günaha Allah'a isyana davet ediyorsa ona ne yapılmaz itaat edilmez yani kayıta bağlı bir itaat mukayyet dediğimiz kayda mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah diyen ne yapacak cennete girecek diyor peki adam Muhammeden Resulullah demese girebilir mi ama bu söze ters mi Mutlak olan la ilahe illallah diyen cennete girecek ama kayıtlara uyduğu müddetçe. Yani Selamünaleyküm. Aleykümselamünaleyküm. de poster bulur hocam? Poster? Büyük resim. Yok, bizlerde yok hanım. Yani Muhammed'en Resulullah demeden girebilir mi? Giremez. Peki Muhammed'en Resulullah dedi. Yanında Müseyleme Tül Kezzap dedi. Bugün mesela o neydi? İskender Avanakoğlu muydu? Neydi? O da peygamber olduğunu söylüyor. Onu da söylese girebilir mi? Giremez. Ancak ikiyi derse girebilir. Demek ki Veyahut kalbinde yakinen La ilahe illallah Kelimesini söylerse Veyahut ihlasla Birçok karine geldikten sonra Ancak ne yapabilir? Cennete girme hakkı vardır La ilahe illallah Ama demek ki mutlak olan girer Kayda bağlı Emrede, sizden olan emrede derken ayet-i kerimeye gittiğimizde ne diyor? Eğer zekatı verir, tevbe eder, namazı kılar, zekatı da verirse onlar sizin dinde kardeşlerinizdir diyor. Demek ki birinin bize emir olabilmesi için en azından asgaride kardeş olmamız gerekiyor. En azından asgaride kardeşlik olmanın da şartını ne gösteriyor? Tevbe etme, namazı kılma ve zekatı vermem. Bu varsa ancak kardeş ve ondan sonra emir olma hakkı var. Bu da nedir? İyiliği emrettiğinde. Ama bakın ihtilafa geldiğimizde ise emir var mı? İnsanların itaat etmesinden emredilen bir emir dahi yoksa nasıl bir ilim ehlini veyahut da ismi sivrilmiş alim olarak gözüken birisi ihtilaf edildiğinde gidilip ona hal çaresi olarak işte biz bu meselede ihtilaf ettik. Ey Ebu Hanife çöz. Ey İmam-ı Şafi çöz. veyahutta ey falan filan çöz. Bunu deme hakkımız var mı? Allah kitabında ne diyor? Allah'a ve Resul'una götürürseniz ve Allah'a ve ahiret iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. Onun için kardeşlerim dinde temel unsurlar vardır. Bu unsurları güzel yakaladığın zaman ve onları da anladıktan sonra meselelerin hepsi hal çaresine varır ve senin hayatının ikamesinde ve ahiret hayatında sana her zaman ne yap fayda sağlar ama bu ölçüyü kaçıran insanlar taklite düşme mukallit olmak zorundadır ittibada ilim vardır itminan vardır huzur vardır ve yaşantında her zaman sükunet ve istikrar vardır daha güzeline daha güzeline ve arınmanın son noktasına kadar ne yaparsın gidersin aynen iman yetmiş küsür şubedir en üstünü la ilahe illallah sözünde olduğu gibi ittiba eden insanlar bu şekilde ne yapar arınır gider yalancı düzenbaz zinakar işgici birçok şey olsa bile ne yapar bu dürüstlükleri imanın kemalata şubelerin kemalata uğramasına sebep ola ola ola ne yapar? Güzel bir tevhid ehli olur. Çünkü namaz bu tevhitten hemen bir alttakinde zikredilmiş ve iman yetmiş küsur şube derken bir namaza bakın insanı tertemiz yapabiliyor. Her türlü fahşadan ne yapabiliyor? Koruyabiliyor. Bir orucu düşünün ne yapıyor? İnsanın şeheve arzularını dizginleyebiliyor. Bir haç insanı anasından doğduğu günkü gibi tertemiz ne yapabiliyor? Kılabiliyor. Demek ki iman, amel ve tevhid ilişkisini güzel yakalamak gerekiyor. Buradaki amellerdeki devamlılık insanın tevhidini çok güzel ve zirveye kadar ulaşmasına sebep oluyor. İşte bu ilişki de ancak vahyi anlamaktan geçiyor kardeşlerim. İttibanın olduğu yerde bu zirveye kadar gider. Peki ittiba demek ne demek? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Yahudiler, Hristiyanlar biz Allah'ı çok seviyoruz ama kendi Resulümüzü kabul ediyoruz. Biz Muhammed'i sevmiyoruz dediklerinde Allah Azze ve Celle beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi anlayayım diyerek ayet-i kerimesini indirmiş. Kendi sevgisini Resulat tabi olmaya göndermiş ve Resulat tabi olma da ismini kabul etme değil. Ondan gelen her şeye tabi olmadır. Bunun da misalini verirken İmam Darimi'nin naklettiği rivayete baktığımızda Ömer gidiyor. Allah kendisine rahmet etsin. İsrailoğullarının ellerinde bazı sayfalar buluyor. Tevrat'tan alıyor geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı okuyor ve Vesselam ne yapıyor? Baktığında kıpkırmızı, sinirlenmiş, boyun damarları şişmiş, hemen diz çöküyor. Vallahi ey Allah'ın Resulü biz Allah'ı Rab, dini İslam, seni de Resul kabul ettik deyince Allah aleyhi ve Vesselam yumuşuyor ve vallahi diyor kardeşim Musa aranızda olsa ve getirdiğime tabi olmasa yoldan çıkmış sapkınlardan olur. Düşünün bunlar basit ifadeler değil kardeşlerim. Çok çok önemli ifadeler. Demek ki peygambere ittiba dinimizin gereği tabi olma. Peki ittiba yoksa ne var gündemde? Yani sen ilim etmiyorsan mukallitsin. Taklit eden birisisin. Evet. Taklit de nedir? İştahatı gündeme getirir. İştahat nedir? Zanlı galiptir. Kah isabet eder hata eder ve hiçbir zaman şu doğru mu bu yanlış mı bunun doğrusuna varamazsınız bulmanız bile nedir mümkün değildir ve öyle bir zaman olmuş ki insanlar ayrıla ayrıla ve şu itikattaki imandaki bu meseleleri halledememeleri birçok bölünmüşlüğe neden olmuş ve Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi Yahudiler şu kadar Hristiyanlar bu kadar Ümmetim de şu kadar Fırkıya ayrılacak Biri müstesna Hepsine ateş dokunacak diyor. Kurtulan hangisi Benim ve ashabımın Yolu üzerine olan diyor. Öyleyse kardeşlerim Bize düşen de ashabın yolunu Takip etme O yolu ne yapma öğrenme Nasıl olmuş bizim ümmet bugün Bakın Hristiyanların Daha tarih kitapları Tazeliğini koruyor bir Orta, Asya, Orta Avrupa'da bir savaşlar başlamıştı. Birçok bölünmeler başladı. Ortodoks, kilit, katolik. protestan, katolik gibi mezhepler çıktı. Ne kadar savaşlar oldu biliyor musunuz? Neden o insanlar birbirlerine kafalarını uçurdular? Yani fikri ayrılıklar bu kadar savaş getirmez kardeşlerim. Toplumdaki iş bölümünün ne kadar çoğalırsa çoğalsın o toplumun refah seviyesinin zirveye çıktığını görürsünüz. Yani birisi bahçıvansa, sırf ona eğilirse, birisi mühendisse, birisi şuysa, birisi buysa, herkes kendi işini yaparsa iş bölümünde o toplum ne yapar? Gelişir. Çok rahat bir yaşam gündeme gelir. Çünkü herkes kendine düşeni yapar, öbürünün işini ne yapmaz? Üstlenmez. Ama din böyle değildir. Dindeki en ufak bir ihtilaf, babayı oğuldan ayırır. Kardeşi, kardeşten ayırır ve karşı karşıya getirir. Onun için dinde ihtilaf, tek çaresi Allah'a ve Resulüne götürme, orada halletmedir. Yoksa insanlar birbirinden ne yapar? Ayrılır. Onun için Allah hepimize hayır versin, anlayış versin bu konuda. Kur'an ve sünneti bütün olarak ele alıp, hayata geçirmedik de bunu anlamamız mümkün değil. Biz, biz, bu noktada bütün peygamberleri kabul edip tasdik etmek zorundayız. Ama itaatımız ve ittibamız sadece Allah Resulü ve vesselamadır. Biz onun ümmetiyiz ve onun getirdiği şeriata tabi olmak zorundayız. Onun dışındakine değil. Öbürlerine sadece ne yaparız? İman ederiz. İşte bugün bunu anlayamayan birçok fırkalar birçok meselelere sapmışlar. Ve hatta edilleyin şeriye dediğimiz Kur'an ve sünnetin dışında birçok şeyler ne yapmışlar? Eklemişlerdir. Düşünün kitap, sünnet sonra ne derler? İcma. Kimin icması? Kimin icması? Hangi toplumun <gülüyor> eğer icma edilleyin şeriye dense zan ifade etmemesi gerek. Eğer zan ifade ediyorsa yani doğruluğu da mümkün, yanlışlığı da mümkünse o zaman helalda, haramda, de, kötüde, mübahta nasıl bir ölçü olacak bu? İnsanların doymak bilmeyen nefsi ve zamandaki değişiklikler, zamandaki aşımlar insanları öyle hale getirmiş ki düşünün şu yaşamış olduğumuz toplumda bile bir zaman kadınlar kafes arkasından bakarken peçeliyken çarşaflıyken bugün şu toplumda çarşaflı peçeli bir kadın sokağa çıkamaz haldedir. Ve varsa varsa artık çok eski yaşlılarda veyahut göz önünde olmayan doğu dediğimiz taraflarda o da örfen kaldı. Onu da kaldırabilmek için televizyon şuydu dergiydi modaydı adı altında bir şeyler yapıyorlar ama hava şartları yine o kadınların hava şartlarıyla bakın dikkat edin örfen hala giyimlerini devam etmelerine sebep oluyor. Eğer o yaşadığı bölgeler soğuk değil de tamamen sıcak iklimler olsun inan iki nesil sonra belki iki nesil bile sürmeyecek bir nesil sonra örf de kalmayacak oralarda. Mesela ben benim kendi kazamı biliyorum Konya tarafında bir tane açık kadın göremezdiniz. Bir şeker fabrikasının girmesi ve bütün üniversitelerin şubelerinin oraya yapılması tamamen halkın Ankara'daki, İstanbul'daki veya büyük merkezdeki insanların giyim kuşam tarzının aynısının olmasına sebep oldu. Bir üniversitenin girmesi. Bir de büyük bir şeker fabrikasının yapılması. Yani oraya bir teknolojinin gelmesi o toplumun değerlerinin Yıkılmasına kadar ne yaptı? Gitti. Kimin icması burada? Kimin görüşü? Mezheplere hak diyen insanların şöyle baktığımızda dört mezhep haktır, inkarı küfürdür, inanmayan kafirdir gibi şerf düşmüşlerdir. Hangi mezhebin hangi görüşü? Koca koca imamların dahi bir abdestle alakalı ayete baktığımızda dördünün de ayrı bir baş tuttuğunu görüyorsunuz. Ha burada imamlara bir söz söylemeden değil. İhtilaf edilen meseleye geldiğimizde bir kafanın mestini alın. Dört mezhepte de ayrıdır. Sünnet olan nedir? İki elin alından başlayarak da ensiye kadar gitmesi ve gelmesidir. Ama şafi mezhebi kelimenin manasıyla almış mest dokanmaktır. Ebu Hanife ne yapmış? Allah kendilerinden razı olsun. Kafanın dörtte birini mest ettiğini yeter. Soğuğu var, sıcağı var hast olur. Şöyle olur. Birçok yorumlara gidilmiş. Falanı şöyle demiş. Filan böyle demiş. Kadına dokanma kelime manasıyla almış. Şu dokanmak bozardır demiş. Ama buradaki kelime manası değil. Ona yüklenen bir mana i̇bn Abbas'tan gelen nakilde nedir? Ona dokanmaktan kasıt cinsi ettir diyor. Veyahut ayağı mes konusunda şialar tutmuştur. Bugün ayaklarını yıkamazlar. Şia mezhebi Çıplak olarak suya ellerini değdirirler, tırnaklardan başlayarak şu boğazına kadar ellerini çekerler ve abdeste ayaklarını kesinlikle yıkamazlar. Ayette böyle diyorlar. Düşünün bunun gibi o kadar çok mesele vardır ki e bunlar da kendilerine göre cumhurdur. Ki hangi cumhurun görüşünü alacağız da biz bu konuda icma edeceğiz ve bu edirleyi şeriyeden diyeceğiz. Ve bununla meselemizi halledeceğiz. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü zan ifade eden bir şey haktan hiçbir şey ne yapmaz? İfade etmez. Bakın sahabenin devrine gittiğimizde onların aralarındaki ihtilaf bizim için hakikaten rahmet olmuştur. Neden? Onların bir tanesinin yapmış olduğu yanlışı öbürü düzeltmiş ve bize doğrusu ne yapmış? Gelmiştir. Allah onlardan razı olsun. i̇bn Ömer tutuyor pazardan bir yağ alıyor. Yolda giderken hemen birine yüksek bir fiyatta satıyor. Tam malı teslim edip ücreti alacağında omuzunda siyah bir güçlü el hissediyor. Dönderiyor, ve adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir malı alıp depona koyup depolamadan satmanın haramlılığını söyledi. Bilmiyor musun diyor. Hemen parayı veriyor, malını alıyor, götürüyor, satmaktan vazgeçiyor. Veyahut i̇bn Ömer'in i̇bn Abbas'a gelip Babam e, Ebu Bekir diyor temettü haccını yasakladı. Babam Ömer de yasakladı diyor. i̇bn Abbas diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam temettü haccını yapmıştır diyor. Yama diyor Halife Ebu Bekir babam Ömer yasakladı. Be adam ben sana Allah Resulü yapmış diyor. Sen hala falanı filanı karıştırıyorsun. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim birinin eksikliğini öbürü ne yapıyordu? Tamamlıyordu. Yani İslam'ın bütünü sahabenin tamamını kabulden gelir. Birini alıp da öbürünü itme değil. Aynı şey İslam alimleri için de geçerlidir. Biz bir alimi alıp öbürünü itemeyiz. Hepsini alırsak İslam'ı öğrenebiliriz. Birilerinin yaptığı gibi falaninki alırım işime geldiğinde şunu alırım değil. Dinin tamamına mensup insanlarız ve dinde ne geliyorsa ona boyun eğmek zorundayız. Ha bu hükümler hayata geçirilirken de kabulden sonra bazı sıkıntılar olabilir. Bildin yapmadın, bildin zıttına hareket ettin, bunda da indirilen hükümlere göre ne yapar? kişinin almış olduğu isimler vardır ki yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyor. Bu da nedir? İman ve amel ilişkisinin fiil ve failin Kişiye kazandırdığı noktalardır. Mesela Allah'ın indirdiklerini hikmetmeyenler fasıklardır derken ne anlıyoruz burada? Fasık günahkar. Kafir de olabilir mi? Kafir de olabilir mi? Olabilir. olabilir. Zalim de olabilir mi? <gülüyor> olabilir. olabilir. Sırf bir fısk işleyip yine dinde olup günahkar olabilir mi? Olabilir. Fısk kelimesine bunların hepsi yüklenmiştir kardeşlerim. Onun için İmam Taberi, Allah kendisinden razı olsun, fısk kelimesini açıklarken fasık, fare bulunduğu deliği bıraktı, çıktı. Fasıkçık, yani kişi Allah'ın dinini, emrini bildi, oradan çıktı. Zıttına hareket etti manasında kullanarak aynen nifak kelimesinin içini doldururken sözlen amelin birbirine ters düşmesidir nifak bir yerde fısk bir yerde zalim bir yerde insan ne yapar kafir eder yani sözünle tasdik ettiğim bir şeyle amelin birbirine ters düşmüşse burada alacağı nedir bir e, isim vardır aynen Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın e, anlattığı gibi zulüm üçtür hadisinde bir Allah affetmez iki karışmaz üç meşiyetine kalmıştır. Yani kişinin söz, düşünce ve eyleme döktüğü her fiilde yapmış olduğu bu hareketinin küfür yönünde bir karşılığı vardır. Ya Allah'a karşı işlemiştir şirk boyutunda ya kullara karşı işlemiştir kul hakkı boyutunda ya da kendi nefsine zulmetmiştir kul boyutunda. Nefsine ise Allah Azze ve Celle'nin meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Mesela bunlardan verdiğimiz en güzel örneklerden bir tanesi, intihar nedir? İyi hal midir, kötü hal midir? Yani Allah'ın hoşlanmadığı, haksız yere insanın kendi canına kıyması. Ve gelen nakillerde intihar eden insanın, intihar ettiği aletle cehennemde eziyet, veya eziyet değil de kendisine karşılık verileceği peki aynı intihar edenle alakalı gelen nakle baktığımızda Müslüm'ün iman babında iki tane sahabenin Medine'ye hicret etmesi ve orada kaldıklarında iki sahabenin rahatsız olması ve bu rahatsızlığının neticesinde bir tanesi bileklerini keserek intihar etme hadisesi var okudunuz mu bunu Müslüm'ün iman babında bulursunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam O sahabeye ne yapıyor Cenaze namazını kıldırmıyor Ama ashabına diyor ki siz kılın Daha sonra öbür arkadaş Onu rüyasında görüyor Bakıyor ki cennette çok güzel bir makamda Rabbin diyor sana Ne ile muamele etti Bakın bir insan Sıtk ehli olursa Onun rüyası da sadıktır Çünkü rüyada bir nevi vahiydir Gördüğün gibi diyor hicret etmem hasebiyle çünkü hicret amellerin en üstünüdür. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın eğer diyor hicret etme amellerin en üstünü olmasaydı ben ensardan biri olarak olmayı yeğlerdim. Ama muhacirlik yani e, hicret amellerinin en üstünüdür diyor. İşte hicret etmem hasebiyle Allah beni ne yaptı mağfiret etti ve cennetine koydu. Peki diyor neden ellerin sargılı? Allah Azze ve Celle ben seni sağlam yarattım sen bozdun dedi diyor. Bakın demek ki intihar eden birisi cehennemde ettiği şeyle azap edilirken bir tanesi ne yapabiliyor? Affedilip cennete girebiliyor. Bu Allah'ın menşiyetinde fısk dediğimiz. Zalimse nedir? Mesela zina ettiğinde bir insan evli ise bunun hakkı nedir? şahitten geldi rejim edilmedir. Taşlanarak öldürülmesidir. Bekarsa nedir? Yüz sopa vurulup bir sene sürgün yaşadığı yerden mahrumiyet vardır dinde. Peki bunu birisi uygulamıyorsa ne olur? Allah'ın emrini bildiği halde hırsızın eli kesilmedi. Zinakara hat uygulanmadı. Ne olur? Zulme uğrayanın hakkını almadığın için, adaleti de yerine getirmediğin için ne olursun? Zalim durumuna düşüyorsun. Zalim durumuna düşersin. Ama Allah'ın helalını haram, haramını helal, dünyalık bir meta'ya karşılık ters düz etmişsen ne olursun? İşte bu da kafirler hükmüne girer ki aynen rejim meselesinde olduğu gibi. Yahudiler ne yapıyorlar İsrail oğulları kendilerinde de rejim olmasına rağmen Zenginler zina ettiğinde katıra ters bindirip katrana bileyip üzerine tüy koyup insanların içinde teşhir ediyorlar. Cezası budur diyorlardı. Fakirler zina ettiğinde ise ne yapıyorlardı? Onu recm ediyorlardı, taşlıyorlardı. Sonra işin içini çıkamaz hale geldiklerinde tuttular. İkisine de ne yaptılar? Bunu uyguladılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir gün bunların vakasına rast geldiğinde ne yapıyorsunuz? İşte biz zina edene katıra ters bindirir, çıplak olarak halkın içinde teşhir ederiz. Peki diyor Tevrat'ta böyle mi yazıyor? Evet. Getirin gösterin diyor. Onlar Tevrat'ta getiriyorlar. Rejim ayeti geldiğinde parnaklarını basıp atlıyorlar. Allah Azze ve Celle Mayde 44. ayeti indirerek Allah'ın indirdiklerini az bir meta ile dünyalık bir menfaatle değiştirmeyin ayetini indirmiş ve Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenlere ne demiş? Kafirler demiştir. Demek ki inanmamız gereken esaslar, uygulanması gereken esaslar ve bu esaslarda yerine getirilmediğinde kişinin de alacağı nedir? Bazı isimler vardır. Kardeşlerim itikatta öğrenilmesi, oturtulması, bilinmesi gereken çok önemli esaslar vardır. Mesela iman meselelerinde, iman derslerinde de gündeme getirdiğimiz gibi ileride gene geleceğiz. İman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik artar ve eksilir. İman şube şube, küfür de nedir? Şube şubedir. İslam'da bırakan küfür, İslam'dan çıkaran nedir? Küfür vardır. Tevhid de ne yapar? İkiye ayrılır. 3'e ayrılır. Tevhidi uluhiye, tevhid-i rububiye, tevhid-i isim sıfat diye. Şirk de bunun zıttı ne yapar? İkiye ayrılır. Büyüsü asıl şirk dediğimiz mesele İslam'dan çıkaran ve cenneti ebedi haram kılan. Bir de küçük şirk dediğimiz Riya dediğimiz gösteriş dediğimiz bab vardır ki bunların çok güzel anlaşılması gerekir. Bunlardaki en ufak bir müşkülat hepsine ne yapar? Rengini verir. Yani düşünün imandaki anlayışsızlık yani mesela kalp tasdik etti dil tasdik etti amel imandan bir cüz değildir diyen insanlara bakın inandıklarını söyledikleri halde Hayatlarında İslam'ı göremezsiniz yani İslam'ın değerlerini İslam'ın yaşayışını İslam'ın istediği zorunlulukları ne kadınında ne de erkeğinde ne yapamazsınız göremezsiniz neden sen asla bak kalp inkar etmediği müddetçe amel etmesinde sorun yok der halbuki bu söz sadece mürciye dediğimiz toplulukların sözleridir biz devam ederiz ehli Sünnet devam eder kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, ağzalar da gösterecek diyor. Buraya kadar da tekfirci, harici dediğimiz insanlarla beraberiz. Çünkü onlar da her doğan çocuğun Müslüman olarak doğduğunu, emir ve nehiylere teslim olduğunu, cehaletin mazeret olmadığını, dinin tamamlandığını, eksik bir şeyin olmadığı inanırlar. Ve ufak veya büyük küçük veya büyük hangi günah işlerse işlesin insanları cehenneme postalarlar. Ve kendilerinin koyduğu akıllarına uyan kaidelere uyduğu müddetçe insanları İslam'a nispet ederler. Kendi kaidelerine uymayan, kendi kriterlerine uymayan insanları da İslam dairesinde görmezler. Aleykümselamun aleyküm. Biz devam ediyoruz. İman artar ve eksilir. İman şube şube olduğu gibi küfür de nedir? Şube şubedir ve bunun en üstü de nedir? Tevhiddir. Kardeşlerim tevhidin de birçok cüzleri var. Bu derslerin böyle sıralamasına baktığımızda. Ama imanın artma ve eksilmesi gibi tevhid ne yapmaz? Artma ve eksilme kabul etmez. İkisinin arasındaki fark budur. Harici dediğimiz insanların ayırt edemediği en önemli noktalardan birisi de nedir? Budur. İmanla tevhidi birbirine karıştırırlar. İmanın tanımını sor, tağutun inkarı olarak gündeme getirirler. En büyük müşkünatları budur. Bunlar da fıtri hasletlerde korku ve ümit etme duygularında aşırı gitmelerinden kaynaklanır. Yani korkuda neden aşırı gitme var Mustafa? Çünkü insan dinden çıkmadan korkarsa aşırılaşır herkesi küfürde itham etmeye ve kendisinin Müslüman olduğunu zannetmeye başlar. Bu pislik ne yapmıştır? Ümitte aşırı giden bir topluluğun çıkmasına sebep olmuştur. Yani bir sivrilik başka bir sivriliğin yani ifrat tefriti gündeme getirmiştir. Bu sefer de aleykümselam ve rahmetullah. Ümit de aşırı giden topluluğun gündeme gelmesine sebep olmuştur. Çünkü ilk çıkan hariciler onun doğurduysa mürciyeler gündeme gelmiştir. İşte ehli sünnetin itikadına baktığında hem ümid eder hem korkar. İkisinin arasında ne yapar? Bir yol tutar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğinde yatan bir sahabeyi ziyaret ettiğinde ne düşünüyorsun? Yani kalbinde ne var diye sorduğunda Allah'tan korkuyorum diyor. Başka ne var diyor. Ümit ediyorum diyor. Adamın göğsüne doğru elini şöyle hafif de vuruyor. Sen kazandın diyor. Sen kazandın. Kimin diyor kalbinde bu iki duygu iki duygu bir arada yer alırsa o kazandı diyor. Allah Azze ve Celle Korktuğundan emin kıldım ümit ettiğini ona verdim diyor işte korku ve ümit dengesini sağladığında kişi ne yapar salimen ayakta kalır harici dediğimiz insanlarda önce karşıdakini küfürle itham etme vardır aynı demokraside olduğu gibi İslam'da ise asıl olan kulun beraatıdır suçu ispat edilene kadar suç ne yapamazsın isnat edemezsin eşin dahi olsa 4 şahit getirmek zorundasın evliliğini mi devam etmek, ettirmek istemiyorsun 4 defa yemin edersin liyan hakkı yani lanetleşme hakkını getirmiştir ve zina isnat ettiğin kadına 4 şahit getirmezsen hakikaten görsen dahi hakikaten zinakar dahi olsa şahitlerini getirememişsen 80 sopa yersin bu da gösteriyor ki demek ki din Sağlam temeller üzerinde yükselmiş, aklın zerre kadar hakimiyeti olmayan, tamamen vahye tabi olan bir dindir. Öyleyse bize de düşen nedir? İndirilene uyma, indirilenden hükmetme ve indirileni gösterildiği şekilde hükmetme ve indirileni tebliğ etmedir. Onun için kardeşlerim Kur'an ve sünnet bütünlüğünü ele aldığımızda, Peygamberlerin haline baktığımızda Allah Azze ve Celle peygamberi ne yapmıştır? Seçmiştir. Onu kulu ve elçisi tayin etmiştir. Düşünün şimdi siz bir yerin sorumlusunuz veya kralısınız. Başka bir yere bir elçi gönderiyorsunuz. Benim haberimi falana götür. Veyahut ondan acil yardım talep ediyorsunuz. Kimi gönderirsiniz? Yalancı. Dalkavuk Canını kurtarmak isteyen birisini mi Yoksa size sadık Köle gibi Hizmet eden Yalancılığı olmayan birisini mi Hangisini Yani kulluk Kölelik derecesine kadar Kendisine harfiyen itaat edeni gönderirsiniz değil mi Peki Allah Azze ve Celle içimize bir elçi gönderse Nasıl bir elçi gönderir yalancılıktan eser olmayan dürüst sadık ve emri aldığı gibi alıp yerine getiren değil mi? anladığı gibi değil bir padişah birine bir şey emretse o emrettiğini de o anladığı gibi hayatına geçirse bu meselede kendisine nakledilse padişah o kafayı o beden üzerinde bırakır mı? düşünün bir Allah elçi gönderecek ve Resul kafasına göre yapacak. Bu mümkün mü? Hiç siz Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını okudunuz mu? Allah Azze ve Celle Yunus Aleyhisselam'ı kavmine gönderdi mi? Yunus Aleyhisselam kavme iman etmiyor diye bırakıp gitti mi? Allah Azze ve Celle Yunus Aleyhisselam'ı ödüllendirdi mi? Ne yaptı? Bir gemiye bindi geminin önünü bir balık kesti. Ve akabinde ne oldu? O gemi ki kaptan ne dedi? Bu artık muhakkak bir kurban istiyor. Aramızdan Kur'a çekeceğiz. Ve kim çıkarsa onu atacağız. Ve neticede Yunus Aleyhisselam atıldı. Balığın karnında Allah'ın takdir ettiği kadar kaldı. Ki bugün balık birini yutsa ne olur? Evet. Öldürmeyen Allah, Yunus'u ne yaptı? Evet. Öldürmedi. Peki, <gülüyor> La ilahe illa ente Subhaneke inni küntü münez zalimin ayetini, Enbiya 87 yanlış hatırlamıyorsam, bu duayı yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle ne yaptı? Yunus Aleyhisselam'ı affetti ve sahile çırılçıplak aynen doğduğu gibi ne yaptı? Bıraktı. Ve onun kısası devam ediyor. Demek ki Allah Azze ve Celle neyi emretmişse aynen harfiyen Resuller de ne yapar? Onu getirir. Peki Resullerin getirmiş olduğu davetlerin akabinde öldürülme oluyor mu? Dışlanma her türlü hariçten taarruz var mı? Buna rağmen peygamberlerin gizlediği bir şey var mı? Mesela Tirmizi'nin nakletmiş olduğu e, kitab-ül misalde bir rivayet var Meryem oğlu İsa e, Zekeriya oğlu Yahya ya diyor ki Allah'ın emretmiş olduğu şu beş şeyi ya insanlara sen anlatırsın ya da ben diyor o da diyor ki sen anlatma ben onlara hitap ederim diyerek topluyor Allah'ın size beş şeyini emrederim Bunların misali de şöyledir diyerek ne yapıyor? Bir tanesini zikredeyim. Namaz diyor. Namazın misali şudur. İşte Allah'ın diyor zikridir. Onun misali şudur. Şirk diyor. Şirkin misalini de anlatırken sizin bir eviniz olsa, bir işiniz olsa, bir de köleniz olsa deseniz ki köleye işte iş, işte ev. Çalış, kazan, ücretini gel öde. O köleniz diyor çalışıp kazansa ücretini başkasını ödese bundan memnun olur musunuz hayır işte şirkin misali de nedir budur diyerek anlatıyor ve Allah Resul diyor ki aleyhissalatü vesselam ben de size beş şey emrederim dinleme itaat cemaat hicret ve cihat diyor kim cemaattan ayrılırsa boynundan İslam bağı çıkarılır ta ki cemaata dönene kadar Buradaki cemaat kardeşlerim insanların bir araya ardarda arda yığılması değil. Cemaattan kasıt camilere namaz kılmak için gitmek de değildir. Cemaattan kasıt tevhide yapışma, iltizam etme. Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerini yerine getirmedir. Cemaat ancak bunun teşekkül ettiğidir. Çünkü kişi tek başına dahi olsa tevhid ehli ise o bir cemaattir, o bir millettir, o bir ümmettir. Ama insanların bir iş yapmak için bir araya geldiklerini görüyorsunuz. Onlar da bir topluluktur. Ama cemaat mıdır? Hayır. Onlar cemaattır, tefrikattır, ayrılıktır. Cemaat ancak Allah'ın elinin üzerinde olduğu cemaattır ki o da ancak tevhid ehlidir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve ashabımın yolu üzerine olan cemaat derken Buradaki belli bir topluluğu belli bir zümreyi kastetmiyor Allah'a ve Resul'una uyanı kastediyor Ümmetimin 73 fırkaya ayrılacak biri müstesna Hepsine ateş dokunacak derken O kurtulan fırkanın akidesi nedir? Allah'a ve Resul'una harfiyen uymadır Onun getirdiklerini anlamadır işte bu ölçüleri yakaladıktan sonra insan bir şey alır. Demek ki iman ederken esasların anlaşılması kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdiki, artma ve eksilmesi, şube şube olması, küfrün de şube şube olması, bu meselelerin net bir şekilde anlaşılması senin tevhid ehli olmana sebep kılar. Bunlardan bir tanesindeki müşkülat hepsine ne yapar? yansır. Nasıl yansır? Amel imandan bir cüz mü? Cüz. Haya imandan mı? İmandan. O yoksa hiçbir şey yoktur. Hatta Müslüm'ün Kitab-ı naklettiği hatta iman babında da bir cüzünün geldiği rivayette. Geçmiş ümmetlerin diyor peygamberlerinin havarilerine veya ashabına emrettikleri söyledikleri bir söz var. Neydi bu söz? Allah'tan korkmuyorsunuz. Evet. utanmadıktan sonra ne yaparsanız yapın diyor. Kullardan mı? Allah'tan mı? Bunu bir güzel anlamak lazım. Yani haya yoksa artık anlatılacak da hiçbir şey yok. Aynen mesela İbn Mace'nin 224 nolu rivayetine baktığımızda ilim öğrenmek nedir? Farzdır diyor. Ehli olmayana ilim öğretmek Domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer diyor. Şimdi ehli olmayandan kasıt nedir burada anladınız mı? Hayasız, fıtratı bozulmuş insanlara bir şeyler anlatmaya çalışın, alay eder. Anlayan insanların da anlayışını ne yapar? Bozar. Gönlü ısınan, meyleden insanların da meyline ne yapar? Mani olur. Evet. Onun için haya imandan bir şubedir. Haya yoksa iman da yok diyor. Ve geçmiş ümmetlerin diyor bütün diyor havarilerini asabına peygamberlerin emrettiği utanmadıktan sonra ne yapın? Dilediğinizi yapın. Demek ki kardeşlerim imanın anlaşılması çok önemli. İmandaki müşkülat her şeyin anlamasına ne yapıyor? Anlayışına sirayet ediyor. Ve insanları taklide karanlığa çıkmaza götürüyor. Halbuki Peygamberlere ittiba eden Tabi olan insanların Hiç karamsarlığa düştüğünü görüyor musunuz Mesela Kisra'nın sarayı Muhasara altına alınıyor Bir türlü düşmüyor Ne yaptılarsa bir türlü surları geçemiyorlar Sahabe kalkıyor Vallahi diyor Benim Resulüm Kisra'nın ve Kayser'in Beyaz ve sarı altınları Sizin olacak dedi siz nasıl iman eden insanlarsınız diyor o gün Kisla'nın sarayı ne yapıyor? Düşüyor. Yani demek ki insanları ateşleyen, insanları ortaya süren neymiş? İnanma, itikad. Aynen Talut ve Calut kıssasında olduğu gibi küçücük bir fısk insanı koskoca bir amelde ne yapıyor? Alıkoyabiliyor. Ama inanan ve inanan insanın yaptığı halisane bir ibadet onun çok yüksek ameller işlemesine ve zirveye kadar çıkmasına ne yapıyor? Sebep olabiliyor. Onun için Allah hepimize anlayış versin. Evet. Güzellik versin. itikadı anlama. Bu bırakılan iki ağır emaneti öğrenmekten geçer. Allah Azze ve Celle kitabında kimi övüyor, kimi yeriyor. Söyleyin bakın. Allah'tan en çok hakkıyla ilim ehli Alimler korkar. Peki cahil ne anlar ilimde? Ahmak diyor, toprak kap gibidir, Ne tamir olur, ne yama tutar diyor. Testi kırılsa istersen Japon'dan yapıştır tutmaz ki? Tutmaz. Ahmak da böyledir, yani cahil olan insandır. Anlattığın şeyin kadri kıymetini ne yapmaz? bilmez. Onun için cehalet yerilmiş ilimse ne yapılmış? ölmüş ilim ehlinin derecesinden bahsedilirken peygamberlerden sonra anlatılmış ve gökteki yıldızlar gibidir yerlen gök arası gibi dereceleri vardır bir derece aralanda fark vardır diyerek ve hatta Allah Resulü anisi Nati ve salam sözlerinde ne diyor biz peygamberler miras bırakmayız bizim bıraktığımız mal beytul malındır ve peygamberler öldükleri yere defnolurlar. Ve peygamberlerin etini yeme toprağa haram kılınmıştır. Ve alimler peygamberlerin muharisleridir diyor. Öyleyse aldıkça alın. Alın size bir miras. Şartları da yok. Ben bu mirası istemiyorum deyip de tepen insan herhalde kendini cehenneme doğru tekmeler atar. Evet. Ama o mirasa talip olan Ondan alan insanınsa dünya ayağının altına ne yapar? Serilir de gelir. Ama unutmayalım burada İbrahim aleyhisselam gibi birçok bela ve musibete maruz kalabilirsiniz. Yahya aleyhisselam gibi koyun boğazlanır gibi boğazlanabilirsiniz. İbrahim aleyhisselam gibi testereyle ikiye bölünebilirsiniz. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gibi kendi kavminin dışladığı, canına kastettiği, yaşadığı toplumdan atılabilirsiniz. Ve kendi yaşadığınız toplum size cephe alıp evlenme, yiyecek, içecek her türlü kardeşliği ne yapar? Kesebilir. Onun için dine baktığımızda bütün bütünüyle bakacaksın. Onların başına gelen iyi de veya kötü de, lehte veya aleyhte, mükafatta veya cezada neyse bunları yakaladığında sen de bir şeylere hazırsın artık bunları yakalamayan adamların hiçbir şeye hazır olduğunu göremezsiniz Allah bir lütuf verir, güzellik verir şımardığını, azdığını cimrileştiğini, müsrifleştiğini eş ve çocuğun malın fitne olduğunu aklına bile getirmeyen zavallı bir yaratık olursun hem de namazını kıldığını, hacca gittiğini, birçok şeyi yaptığın halde ama Allah elinden bir şey aldığında Allah'a en çok küsen, sırt çeviren ve Allah imtihan etmesin, birçok şey olduğunda ise isyan eden, hatta kafirlerden de daha aşağı olan insanlar olduğunu görürsünüz bazılarını. Onun için Allah hepimize anlayış versin. İmanımızı artıracak ameller işlemeyi nasip etsin. Kıssaları güzel anlayan ve bunları hayatına Güzel güzel geçirenlerden eylesin. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, Batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizler aciz kullarız. Kalplerse yağmuru görür, hüzünlenir. Güneşi görür, cıvır. Birçok yemişi görür, gevşer. Ve birçok müşkülatlara dalar gider. Allah Azze ve Celle aynen o sahabenin namaz kılarken nasıl ki bahçesinde bir güzel kuşun gelip öttüğünü görüp de onunla meşgul olup aklı başına geldiğinde Allah Azze ve Celle kitabında siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmediğiniz müddetçe gerçek müminler değilsiniz ayetine binaen elindeki tek malı olan hah postanı dediğimiz yeri ey Allah'ın Resulü ben bunu Allah'a ve Resulüne infak ediyorum diyen ve Allah'a ve Resulüne hakkıyla teslim olan, onların iman ettiği gibi iman eden sanma kullardan eylesin. Kur'an'ı sadece okuma, ayetleri terennüm etme, insanlara anlama marifet değil, bunları hayata geçirdikten sonra o imanın lezzetini tat, işte o zaman iman nedir? Anlaşılır. Allah imanın lezzetini Anlayanlardan eylesin. Abi. Rabbim bizleri bir an olsun. Kendimize bırakmasın. Kalpleri halden hale çeviren Rabbim. Bizim Abi. kalbimizi de İslam'da sabit kılsın. Abi. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşveden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubilek. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Abi. Soru soran var.